Değerli izleyenler Doğan Cüce Doğru'da İnsan Insana programına hoş geldiniz. İnsan oluşturulur dedik. Demek ki insan oluşmuyor, oluşturuluyor. Bir etkileşim içerisinde bu yolculuğa devam ediyoruz. Doğduğumuz andan itibaren ama hangi ortamda? Geçen programda ben dedim ki ortam ben ikiye ayırıyorum dedim. Ya korku kültürü içine doğuyoruz veya da saygı kültürü içine doğuyoruz. Korku kültürü içerisinde korkan, korkutulan vardır. Zalim vardır, mazlum vardır. Maalesef biz buna çok aşinayız. Bizim gitmek istediğimiz çağdaş bir uygarlık. Orada saygı kültürünü keşfedeceğiz. İnsan insana. Orada değerler bilinci vardır. Değerler bilinci üzerinde konuşmak istiyorum bugün. Evet, bu değerler bilinci üzerinde konuşma konusunda... ...bana en uygun gelen insan, geçen hafta konuğum olmuş olan insan. Adnan Bin yazar. Adnan'cığım hoş geldin. Evet. Seni bir Türk aydın olarak görüyorum. Kendi yaşamında son derecede zengin bir yolculuğun içerisinde... ...acılara kaptırmadan, kin ve nefrete düşmeden... ...sen kendi kişisel bütünlüğünü keşfetmeye yönelmiş... Böyle her fırsatta bulduğun bir olumluyu mayana özümsemeye çalışmış bir insan olarak görüyorum. Ondan dolayı zenginlik getirdin yeniden. Teşekkür ediyorum katıldığın Teşekkür için. Gençler hoş geldiniz. Evet gözlerinizle katılıyorsunuz, gönlünüzle katılıyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Çocuk nasıl bir ortamda yetişti acaba? Yani çocuk davranışında, düşüncesinde, hal ve hareketlerinde acaba içinde yetiştiği ortamı yansıtabilir mi? Şimdi bir yere gittiğiniz zaman birçok bu çocuk bahçesi olabilir veya hatta bir okul etkileşimi olabilir. Çocukların öğretmenleriyle öğrenciler aralarında etkileşim kurabilirler. Çocuğun davranışına baktığınız zaman acaba bu çocuk nasıl bir ortamda yetişti anlayabilir miyiz? Bu soruyu biz sokağa taşıdık ve sorduk. Bakalım ne dediler? Onu gördükten sonra sohbetimize devam edelim diyorum. Evet. Bir çocuğa baktığınız zaman onun içinde yetiştiği aile ortamıyla ilgili tahminde bulunabiliyor musunuz? yer yani Zaten o onu yansıtır çocuk ona. Dışarıya verir yani. Ne şekilde eğitim aldığını belli eder. Davranışları, konuşması, sorduğu soru bile onu gösterir yani. Nasıl bir ailede yetiştiğini belli eder. Aşağı yukarı. Çünkü davranışları belli eder yani nasıl bir ailede yetiştiğini. Biraz daha açar mısınız? E, ailenin vermiş olduğu... O eğitimle ortamda o şekilde davranır yani nasıl eğitim almışsa nasıl bir görgü gelenek almış almışsa ona göre davranır yani Evet Çünkü din içinden kuşan açıdan, konuşmasından, tavrından, hareketlerinden her şey Her tür hareketinden anlayabiliyoruz nasıl bir ailene şey olduğunu Tabii ki Eğer yani, yani Çocuk ailenin aynasıdır bence Eğer ee, çocuğuna baktığın zaman kendini görebiliyorsan en büyük önem de budur yani. Evet, ee, siz bu kitabı okumadığınız için tabi şu anda neye referanslı yaptığımı bilmiyorsunuz ama... Ee, ...annenizin ikinci eşi ile bir dostluğunuz olmuş ve onunla beraber keçi gütmeye gitmişsiniz. Ve köyün çoban olmadığından dolayı böyle sırayla keçi gütülmüş. Şimdi bu kitapta masalını yitiren devden söz ediyorum. Ee, babanız şu keçi muhtemelen şu ailedendir deyip keçinin davranışından, hal ve tavrından hangi aileden olduğuna dair bir tahmini oluyormuş. Ve şunu hatırlıyorum bir kere bile yanıldığını görmedim demiştiniz böyle. Bu benim çok ilgimi çekti Adnan Bey. Demin işte beyefendiler, hanımefendiler de sokağın ortasında söylediler. Söyledikleri hemen hemen hepimizin onaylayacağı yargılardı. Yani çocuk ailenin bir şeyidir, bir yansımasıdır. Hayvanlar daha çok ailenin yansımasıdır. Bak bak bak. <gülüyor> çok önemli ya. Hatta ben size şairin kedisini imzalarken yani acaba... Kedi şairin huyunu alır mı? Hiç sormayınız bunu. Alır diye imzaladım. Sabahleyin gördüyseniz. Evet. Ee, ben o şairin kedisinde daha ilginç bir şey anlatırım. Ee, hakikaten şair biraz şeydi. Yani böyle, böyle kelli felli adamlara karşı daha farklı davranırdı. Ama diyelim ki sıradan insan geldiği zaman ona pek fazla... Yüz vermez değil ama farklı davranırdı. Kedi de eğer koltukta oturuyorsa o kelli felli adam geldiği zaman kalkar yerini ona verirdi. Benim gibi gariban bir adam gittiği zaman da böyle bir kim geldi bu lüzumsuz adam şimdi beni rahatsız edecek diye bakardı. Benim şairin kedisi diye bir şey kitabım var orada bir öykü var. Şairin kedisi zaten kitabın adı oradan geliyor. Orada anlatırım. Öbür şeyde de şimdi hakikaten... Kadının adı Dalkıran'dı. Dalkıran demek yani... Şeydi böyle... Gövdeli bir kadındı. <gülüyor> Ara yerler vardır hani ba bağlarda, bahçelerde. Oradan girdiği zaman kadın dalları kırarak geçerdi. Yani sığmaz oradan içeriye. Böylesine. E biraz da yiğit bir kadındı. Nasıl yiğit olmasın? Kocası zavallı bir adamdı. Kadın kocaya hakim. E, hakim ama dokuzda çocuk doğurmuş. Allah ömürlesin hepsini. O çocukları... <gülüyor> o yoksullukta çekip çevirmek kolay bir şey değil. Yırtıcı olmak lazım. Yani kadın çok dayanıklıdır. Çok çok çok bilinçlidir. Ha, şimdi onun evinden gelen şeyler biz e, keçileri değil de keçi yavrularını baharda şeye götürürdük. Otlatmaya götürürdük. İşte benim e, ikinci babam Allah rahmet etsin çok, evet. çok, çok efendi bir insandı. Biz onun artık arkadaş gibiydik. Yani evet. böyle evet. ben üveylik özlük bilmem. Yani benim Bazen, ne bileyim ben, üvey bir kardeş, özden çok daha evet. güvenilir olabilir, çok daha saygıdeğer olabilir. Bunlar şey, toplumun koyduğu bir takım gereksiz şeyler, ölçülerdir. Yani kendinize göre eğer şey yapıyorsanız, hatta bir defasında <gülüyor> o, o kadının keçisine, şey, şey, <gülüyor> biz de gıdik derdik ona, evet. o keçi yavrusuna... Bir taş sallandı ki keçinin boynuzu kırıldı yavrunun tabii daha iyice gelişmemiş. Evet. Akşam döndük kadın keçisini tanıyamıyor boynuzsuz bu. <gülüyor> Yahu dedi ben bunu boynuzlu gönderdim boynuzsuz getir bana. <gülüyor> o da başka türlü espri yaptı şimdi burada söylenecek gibi değil. Evet. Yani böyle o mesela kediler mesela bir şey vardı böyle huysuz bir evin kedisi akılamaz bir şey hırsızlıkta ve şeyde hırsızlıkta ve öbür kedileri boğmakta. Kedi boğuşması diyoruz ya ona evet. kedi boğmak deniyor. Hepsine üstün gelirdi. Hatta bunlardan biri hiç unutmam böyle avluda işte sofranın başında oturmuşuz. O zaman yer sofrası <gülüyor> yani böyle bizim masa falan yok. İki kedi havada çarpıştı. Gelen abinin kucağına düştü. Kualı <gülüyor> misafirin yanında da su vardı. Su bitti. <gülüyor> Dibine şey aman dedi sel bastı bırak kaptınlar. <gülüyor> yani bunlar şey. Evet. İşte bunlar bizi yaşatıyor. Evet. Ne yoksulluğu düşündürür, ne bilmem neyi düşünür. Bir hayat var çünkü. Evet. Bakın şu yaşa geldim unutmuyorum bunu. Evet. Ve değerli izleyenler, benim burada altını çizmek istediğim temel bir fikir şu. Hakikaten evdeki değerler farkına varmadan evdeki etkileşim tarzı çocuğun gördüğü örnekler. Ama görüyoruz aslında sadece çocuk değil tüm yaşam etkileniyor. Şimdi Adnan Bey bugün gelirken çikolata getirdi. Ve ne dedi biliyor musunuz? Nedi nenem böyleydi. <gülüyor> Hiçbir yere hediyesiz gitmeziz dedi. Ve buradan rahmetle anıyoruz kendisini. Evet, evet. Şimdi ile nenenin e, davranışlarından öğrendiklerinizle ilgili çok çok güzel kısımlar var. Yani onun yaşattığı temel değerler bakımından. Mesela hatırlıyorum ben. Diyorsunuz ki Yolda nimet gördüğün zaman al. Ama bir de kağıt gördüğün zaman tabii, al. Harisesi var. Ve e, bu taşı gördüğün zaman al. Birisinin ayağına takılmasın. Ne kadar temel, önemli kavramlar bunlar. Birisinin ayağı... Bu, tanımıyorsunuz bu kişiyi. Ama bu çok temel bir değer. Şimdi... Birisinin ayağına takılmasın diyorsunuz. Bu bir sorumluluk duygusu. Baktığınız zaman kendi yaşamınızdan sorumluluk, çevrenizden sorumluluk. Bakın siz arabayla bir yola girdiğiniz zaman sadece kendi sürüşünüzden değil, her tarafı kollamanız lazım ki sağ salim gidebilesiniz. Sadece kendinizi düşünerek sürdüğünüz zaman kaza yapma ihtimali çok güçlü, çok var. Şimdi... Ailede acaba sorumluluk duygusu var mı? Ana baba acaba bu sorumluluk duygusunu yaşıyor mu? Eğer ana baba sorumluluk duygusunu taşımıyorsa ne oluyor? Nasıl bir e, sonuç ortaya çıkıyor? Bunu merak ettik. Yani sormak istediğimiz ana babanın sorumsuzluğunun çocuklar celemesini çeker mi acaba? Sokağa sorduk. Bakın neler dediler. Annenin babanın sorumsuzluğunun ceremesini çocuklar çeker sözünde katılıyormuşsun. Evet. Katılıyorum. <gülüyor> Neden? Çünkü yani aileler çocuklara bir gelecek hazırlamak zorunda. Dolayısıyla ailelerin sorumsuzluğu çocukları etkiler yani. Eğer aile ona bir gelecek hazırlamazsa çocuk geleceksiz olur. Bir şeyini kuramaz yani hayatının ilerisi hakkında bir program yapamaz kendine. Katılıyorum. Neden? Yani... Nasıl diyeyim ki? Ya anne baba şey ise... Ya şey düşün şimdi sarhoş bir anne babanın şey düşün... Onun şeyine cazasına şeyler çekiyor, çocukları çekiyor. Yürüyoruz hayatta. Kesinlikle doğru. Neden? Sorumsuz bir anne babanın... Yetiştirdiği çocuklar her zaman sorumsuz olurlar. İşte zamanında Taksim meydanındaki o tinerli çocuklar gibi sayısı nüfusu böylelikle daha çok artmış olur. Yarı yarıya katılıyorum. Yarı yarıya katılıyorum. Yani biraz da çocuk yetişkin olduktan sonra kendi eksiğini kapatırsa bir yetişkin bir birey olarak anne babanın şeyini yansıtmaz, sorumsuzluğunu yansıtmaz. Kendi sorumluluğunu alır artık bir yaştan sonra. Değerli izleyenler. Önemli bir konu, sorumluluk konusu. Şimdi sorumluluk konusuyla ilgili e, bir, ben kısaca bir gözlem yapmak istiyorum. Önce her şeyden önce olgun insanın en önemli belir, belirtisini veren yani onun ölçecek olsak bir ölçek olsa veren sorumluluk duygusu diyorum. Olgun mu değil mi bir insan onu anlayabilecek bir durumumuz oluyor. Ve bu sorumluluk duygusu konusunda böyle baktığımız zaman korku kültüründe kendisini nasıl gösteriyor sorumluluk duygusu. Burada gençlerimizden birinin enerjisi var. Evet. Kadirciğim sen bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey var. Az önce de bahsettiniz. Çocuk ailenin yansımasıdır mı diye. Ya Ben aslında bu söze her zaman katılmıyorum. Eğer neden diyecek olursanız çocuk kendi karakteriyle, kendi erdemiyle bazı şeyleri o sorumluluk duygusunu üstlenerek kendisi yenebilir. Yani kendisini yetiştirebilir. Ne bileyim maddi manevi kültür seviyesi düşük olan bir ailenin çocuğu da bir toplum içine çıktığı zaman ailesi içindeki yaşadıklarını uygulamayabilir. Yani yerine göre davranmasını bilir. Evet. Şimdi az önceki değindiğiniz konuya gelince de ailenin sorumsuzluğu çocuğun üzerinde olumsuz etki yaratır mı? Hı hı. Bence yaratılabilir, yaratmayabilir. Gene aynı noktaya geliyoruz ki çocuğun kendi içindeki erdemi karakteri yani ...içindeki sorumluluk duygusu, duygusunu üstlenerek evet. bunu yenebilir. Çok teşekkür ederim. Kadir Çağrı Mustafa ederim. mı diyeyim, Kadir mi diyeyim? Nasıl isterseniz. Kadir diye. Mustafa herhalde doğrusu. Mustafa. Aile içinde Mustafa. Mustafa. Daha Mustafa. Daha tamam daha Mustafa. Mustafa. Biz de aileyiz. Sana Mustafa diyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim paylaştığın için. için. Tabii burada bahsettiğimiz kişi kaç yaşında çok önemli. Yani 5 yaşındaki bir çocuktan bahsetmiyoruz da artık 11, 12, 14, 15, 16 yaşına doğru geldiği zaman hakikaten... Sorumluluk duygusu içerisinde kendini yeniden inşa edebilecek bir sorumluluğu varsa yolculuğa devam edebiliyor. Bu çok önemli bir gözlem. Değerli izleyenler ben sorumluluk konusunda baktığım zaman korku kültüründe eğer bir toplumda bir ortamda korku kültürü varsa sorumluluk duygusu olan keriz olarak görünüyor. Çünkü sorumlulukla korku karıştırılıyorlar. Korkak diyor bu ezik lan. Kurallara buralara. Bacak istediğini yap ya. Boşver o trafik bir ya. Park edilmez bilmem ne falan. Önüne geç insanların ne olacak sanki. Sorumlu olanlar korkak, ezik. Ondan dolayı ben sürekli kendimi sık sık ortamlarda böyle şey görüyorum. Yani cebime koyuyorum şöpü mesela. E, atsana diyorlar ya. Atsana ne var sanki? Herkes atıyor işte. Sen ver? Hadisesi oluyor. Bu Sorumluluk duygusunun yerine gelebilmesi eden bir değerler bilinci içerisinde oluşan bir şey oluyor ve her kişinin kendi yaşamıyla ilgili sorumluluğu. Sorumluluk duygusunun gelişmesi, öyküsü çok bana önemli gözüküyor. E, deminden beri bu Valentino'ya gelmek istiyorum, Valentino'ya gelmek istiyorum diyordunuz bence. Belki bununla ilişkilidir diye düşünüyorum. Size böyle bir fırsat vermek istiyorum Adnan Bey. Peki teşekkür ederim. Şimdi Valentino sorumluluğun değil sorumsuzluğun örneğiydi. Örneğiydi. Bu terslikten giderek Valentino tipini ben size çizeyim. Şimdi benim de tabii Valentino'ya benzemek için can atıyordum. Kaç yaşındasın? 15 yaşında 15 of. Tam böyle arayış. Çünkü Valentino düşünün e, Valentino adı uydurma bir ad. Ahmet Mehmet gibi bir adı var aslında onun. Fakat saçları biriyantinli bıyıkları böyle simsiyah. Efendim. Eee külot pantolon giyer. Külot pantolon böyle avlarda falan giyilen şu taraflar böyle geniş çizme, çizmeleri boyalım boyalım. Düşün 8 kişi aynı odada yaşıyor. Hepimiz perişanız o Valentino. Çünkü tek oğlu. Kadın birkaç kız doğurmuş. Kızları adamdan saymadıkları için ona büyük bir önem veriyorlar. Babamın kaynanası tabii. biraderi bu Valentino'da. Şimdi Valentino böyle şeyle ipek gömlekler giyer. Gömlek mesela yürüdüğü zaman gömleği tir, tir eder. Benim gömleğim bedenime yapış bir Bir şey yok. Sözde evin asıl oğlanı benim. Ama ben dışlanmışım çünkü başka bir kadınla evlendiği için. Babam ben fazladan gelmişim hatta bir an önce defolsa gitse de. Kurtulsak havasında bir şey Şimdi Valentino butup şu tarafında kama, bu tarafında tabanca. Ben de ona özendim, kalktım yatağımın altına kama koymaya başladım. Çünkü her an bir kavgaya girebilirsiniz. Ya sizi öldürürler, e sen öleceğine sen sen öldüreceksin. Ondan sonra böyle bir şey. Ve yemek pişer mesela, bütün etleri en güzel yeri ayrılır. Önce Valentino yer. Ondan sonra da işte size ne düşerse bakın anası gene de demek ki adaletli bir kadındı. Bana da hiç olmaz fasulyelerden birkaç tane düşecek şekilde tabağıma kordu. <gülüyor> Böyle güzel bir şey. Yani Valentino'nun hiçbir sorumluluğu yoktu. Sorumluluğu şu sinemalara gitmek. Sinemada eğer film şeyse, kötüyse şey çıkarmak, patırtı çıkarmak, sabote etmek filmi. Yu mu bilmem ne onun çevresi de vardı tabi. O, can atardım o çevreye. Mesela Valentino gibi küfür etmek büyük bir şey. Çünkü öyle bir küfür ederdi ki ağzını açar bakarsın o küfrün güzelliğine. Küfür güzel olur mu? Ama onun ağzına yakışırdı. Sen de bir şeyler kişiliğini bulmak istiyorsun. Bir yer almak istiyorsun. Yani görüyorsunuz bunlar çelişki. Ama bu sıra, bu sıra ben bir taraftan da şeyi okuyorum. Panaytistrati okuyorum. Evet. Shakespeare okuyorum. Çeşitli hikayeler okuyorum. Buna rağmen Valentino başak bir tip. İşte Valentino bu. Yani evet. sorumsuzluğun örneği, sorumluluğun örneği Evet. Ama 15 yaşında olmak istediğiniz içine karışmak istediğiniz ama bir türlü beceremedi. Beceremedi. Şey. Hayır. Hayır. Bir defa onun gibi konuşamıyorsun. öyle bir lezzetli konuşuyor ki. Evet. Yani bir defa ana dili Zazaca'ydı Valentino'nun. Evet. E i̇şte o Zazaca'yla karışık bir Kürtçe konuşurdu ama evet. Diyarbakır ağzında o olağanüstü güzel bir şey olurdu. Evet. Bugün bile ben evet. bir Diyarbakırlı konuştuğu zaman derhal fark ederim ve evet. yolda onu izlerim. O konuşmayı şey yapmak için, duymak, duymak, için. duymak için. Çünkü evet. o kültürüm onunla beslenmiş. Evet. Onun için Diyarbakır, aynen Diyarbakır için söylediğim bir cümle var burada. O çok önemli yazıp da okuyamadığım şiir diyorum şehre düşünün. Evet. Oraya gittiğim zaman bütün o prosedürler işte şu büyük adam bu büyük adam hayır bizim ev genel eve bitişikti gidip oralara genel ev falan yok falan Hı -hı. şimdi bitmiş tabi. Gidip oralarda o insanlarla konuşuyorum. Hı -hı. Ve bugün bile yani susasam buradan çıkıp gidemem ama Diyarbakır'a götürüyoruz derseler şuradan bile kaçıp gidebiliyorum. <gülüyor> bu kadar sevdiğim bir şey. Şimdi kişinin kendi yaşamını sorgulama özgürlüğü bu Alper Akçam'ın Öykü Ödülü alan Yunus Nadi Öykü Ödülü alan Alper Akçam'ın ödül töreninde söylemiş olduğu bir söz diyor. Şöyle bir şey söyledi kendimi sorgulama özgürlüğü veren Cumhuriyet dönemine teşekkür ediyorum dedi. Bu çok önemli bir söz kendini sorgulama özgürlüğü demek ki kendini sorgulama özgürlüğü vermeyen ortamlar var. Ve bu kendini sorgulama özgürlüğü sahip olabilmek çok önemli. Gelişimin olabilmesi için. İnsanın, Mustafa'cığım sen biraz önce söyledin ya, insanın kendini inşa edebilmesi için, o sorumluluğu alabilmesi için öyle bir özgürlüğe bir ihtiyacı oluyor insanın. Ve bu kendini sorgulama özgürlüğünün ortamı, kültürü çok önemli. Ve hakikaten ben Adam yaşamına baktığım zaman kendi kendine fırsat buldukça bu özgürlük içerisinde sorgulayarak kendini inşa etme yolunda gittikçe ilerlemiş, olgunlaşmış, yetişmiş, yapılanmış ve bu su içerisinde anlamlandırmış bir kişiyi görüyorum. Tabii o zaman o zaman size ortamın verdiği gözlükler yetmiyor. Siz o zaman okumuş olduğunuz kitapların ...duymuş olduğunuz öykülerin, sözlerin de gözlerinden yaşama ve kendinize bakmaya başlayabiliyorsunuz. Ve o zaman daha birçok zenginlikler oluşmaya başlıyor. Bu bir farkında olma yolculuğu. Bu farkında yolculuğun, olma yolculuğunun içindeyiz. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler... Ortamın sorumluluğu, bireyin sorumluluğu. Şimdi ben bakıyorum bir yere gittiğimiz zaman kuyruğa girecek miyim, girmeyecek miyim? E, ortam benden istiyorsa, yani orada bir bekçi varsa, jandarma varsa, polis varsa, hey kuyruğa gir diyorsa ha, ortam sorumluluğu yerine gidiyor O zaman ben de girerim. Ama öyle birisi yoksa, sırf benim sorumluluğuna bırakılmışsa, niye gireyim ki kuyruğa? Hemen en başa giderim, işimi görürüm tavrı. İki tane sorumluluktan söz ediyorum. Bir tanesi ortamın sorumluluğu. Hep ortamın sorumluluğunu bekleyerek hareket edeceğim. Birisi bana söylemek zorunda mı? Yoksa benim kendi içimden gelen, biraz önce Mustafa arkadaşımın söylediği, ortamın bana verdiğinin ötesinde benim kendi kendimi sorgulama ve inşa etme sorumluluğum var dediniz. Bu çok önemli bir bilinç. ...ve benim Türkiye'nin geleceğinde... ...bu tür sorumluluğu ben son derecede... ...önemli görüyorum. Şimdi... ...Anlan Bey... ...Diyarbakır... ...İstanbul... ...Elazığ... Ağın, ...Efendim Dicle Köy Enstitüsü... ...bütün bu değişik... ...ortamlarda köy... ...ortamına girmiş durumdasınız... ...ve o zamanın köyü... ...bugünün köyü değil... ...farklı köy ortamları var... ...ve siz... Bu köy ortamlarında işte bakıyorum da hakikaten köy ortamı bazen insanın özgür olmasına daha çok fırsat veriyor. Apartman çocuğundan daha çok kendi özgürlüğünün içerisinde sorumluluk geliştirmesine geliştirmene fırsat veren bir tavrı var. Bu köy ortamında olmanız, değişik ortamları görmeniz sizin bir zenginliğiniz mi yoksa ah ah vah vah dediğiniz bir durum mu? Onu merak ettim. Şimdi biraz önce e, andınız Alper'in sözünü. Cumhuriyet Türk insanının yeniden doğuşudur. Alper haklı onu söylemekte. Çünkü... E, Cumhuriyetten önce böyle bir halk çocuğunun çıkıp da öykü yazması, roman yazması, şiir yazması ve bunu kabul ettirmesi sadece İstanbul'dan yazarların yüzde 98 İstanbul'dan çıkıyor. Fakat bundan 30 sene önce yapılan bir şeyde neredeyse bu Anadolu'dan gelen insanların yani Anadolu'da yetişen yazarların neredeyse daha da arttığı gerçeğini ortaya koydu bu ve yeniden doğuş, Cumhuriyet yeniden doğuşsa yeniden doğuşun. Biricik kaynağı aydınlanmadır. aydınlanmalıdır. İkincisi sorumluluk kavramı üzerinde çok e, güzel örnekler vererek durdunuz. Evet. E, şu çok önemli dayatmacı sorumluluk değil. Sorumluluğu kendi içimizde üretip evet. ona göre sorumlu olmak çok önemli bir şey. Yani sorumluluğumuzu biz tayin etmeliyiz. İşte bireylik bilinci bunu yaratıyor insanda. Bu da okumayla oluyor. Bu da okumayla oluyor. Ya burada bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ee, siz sokak röportajlarını vesaire derken bu adam kitap okumamış dediniz. <gülüyor> evet, yani bu... Bu, bu bu okumuş olabilir dediniz. Nedeni şu, çünkü üretici konuşmuyor. Yani yük kalıpları tekrar ediyor. Kalıplarla düşünüyor, yük kabul ediyor, konuşmuyor. Yani şey... Çok önemli arkadaşlar ya, bu gözlemi, gözlemi yapmak oluyor. istiyorum. Yani evet. burada 74 yılın deneyimi içerisinde ve çok zengin bir deneyim içerisinde bir. Bir radar var böyle değerlendiriyor ve insana baktığı zaman kitap okumamış birisi diyor. Ve hemen anlıyor bu evet. kalıplarla düşünen, kalıplarla tekrar eden bir insan. Çünkü kitap insanın gözüne yansır, tavrına yansır, diline yansır, kişiliğine yansır. Evet. Yani siz Shakespeare okuduğunuz zaman içinizde Shakespeare birikimi vardır. Balzac okuduğunuz zaman Balzac birikimi vardır. Yaşar Kemal okuduğunuz zaman Yaşar Kemal. Fazıl Hüsnü okuduğunuz zaman Fazıl Hüsnü, demin arkadaşınız anda Necip Fazıl okuduğunuz zaman Necip Fazıl, Nazım Hikmet okuduğunuz zaman Nazım Hikmet, nötr olamazsınız. Evet. Halbuki bizim insanımız bugün nötr olmayı seçiyor ve nötr olduğu için de dikkat ederseniz siyasal gelişmelerde en küçük bir fikri yok evet. ve bu bunu tüketiyor. Evet. Halbuki hepimiz bir başbakan siyasal ortamdan ne kadar sorumluysa, birey olarak hepimiz o ölçüde sorumluyuz çünkü Sorumluyor. bu ülke bizim ülkemiz. Evet. Ne Başbakan ülkesi, ne Cumhurbaşkanı, evet. ne başka bir insanın. Evet. Onun içinde dışarıdan gelen adamlar kendi çaplarına bakmadan evet. kalkıyorlar. Türkiye hakkında hüküm veriyorlar. Türkiye bu evet. duruma düşecek bir şey değil. Mustafa Hocam biraz önce senin söylemiş olduğun bireyin kendi yaşamının sorumluluğu almasıyla bu ne kadar ahenk içerisinde değil mi? Yani ben sadece geldiğim ortamı tekrar etmek zorunda değilim. Ben kendi sorumluluğum içerisinde gelişme neyse gelişeceğim gelecek ona karar verip o yolda yürümek sorumluluğu var bende. Bununla hangi içinde değil mi? Evet tamamıyla haklısınız. Yani kim insanlar ama yani her insan böyle düşünmüyor. E, ne bileyim bu sorumlulukları almak yerine başkalarına yüklüyorlar. Ne bileyim aile ortamını örnek göstererek yok benim annem şunu bunu yapmıyor ki. Yani sürekli bir şey içinde, var. Evet bir bahane. Evet. Ne bileyim bir kuşak çatışması. Evet. Yani çeşitli sebeplerden dolayı sorumluluk başkalarına yükleniyor aslında. Evet. Evet. Yani işte, yani işte deniyor ya Oxford Vardır'a gitmedin mi? Hadi, hadi. Her zaman için bir bahane bulabilirsin. Eğer kendi gelişmene önem vermiyorsun. Şimdi şimdi bu sorumluluk duygusuyla ilgili olarak e, baktığımda yani benim yetiştiğim çevre bana sorumluluk duygusu vermedi. Abi ne yapayım ya işte böyle gidiyorum falan hadisesiyle ilgili olarak. Şöyle bir soru aklımıza geldi. Bunu sokağa taşıdık. Bakın dedik ki köy çocuğu olmak sizce iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bunu sokakta sorduk. Bakalım ne dediler? Köy çocuğu olmak sizce iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ben de köy çocuğuyum. İyi bir şey bence yani. Neden? Neden? Tertemiz ortamda yaşıyorsun ya o. Köyün temizi yeter yani. Şehirden uzak. Her türlü şeyden uzaksın yani. Ben köy çocuğum. İyi bir şey. Bence iyi. Neden? Törelerini bilen, daha saygılı, çevresine doğru daha zorluklardan gelmiş. Hayatı daha iyi anlayan öyle insanlarız. Açıkça kötü bir şey çünkü köyde yeteri kadar eğitim yok yani her şeyi alamıyorsunuz köyde. Bu şehir daha farklı bence yani eğitim farklı, davranışlar daha bir farklı oluyor bence. Ben gurur duyarım ben Anadolu çocuğum yani köylü çocuğu olmak toprağın üzerinde yatıp toprağın kokusunu hissetmek çok iyi bir şey yani. Bahçenden gidip taze fasulye toplamak, salatalığı dalından kırıp yemek çok güzel bir şey. Yani köylü çocuğu olmak kadar güzel bir şey yok bence. Bence iyi bir şey. İyi bir tabiat da temiz havada büyüyor. Onlar da başarılı oluyorlar. İleride bir okursa çok güzel yerlere gelebiliyorlar. Benim yazlığımız vardı bizim köy. Ben Trabzon'un köylerinde, yani Trabzon'un içindenim de yazlığımız köyde. E çok güzel okuyan Maraba'nın çocukları vardı. Bizim çok güzel yetiştirmişlerdi kendilerini. Mühendis oldular, avukat oldular, e, hakim oldular. Yani olabilir. Evet, değerli izleyenler. Biz bir geçmiş içerisinden geliyoruz. Bu geçmişten alabileceğimiz değerler olabilir. Şimdi iki seçenek var aslında böyle baktığımızda. Bir tanesi geçmişimin aynısının tıpkısını devam edip gitmek, kalıplarımı aynen yaşamak. Buna ben kültür robotu diyorum. Bir tanesi hiç geçmişimle ilişki kurmamak, tamamıyla taklitçi olmak, neyse yeni onun karşısında kalmak. Bu da özünü boşaltmış, özüyle ilişkisini kesmiş olmak. Ama bir üçüncüsü var ki işte burada Mustafa arkadaşımın daha önce söylediği bu konuyla ilgili geleceğinden sorumluluk almak, seçerek hangi değerleri yaşayarak da nasıl bir gelecek oluşturmak istiyorum, inkar etmeden... ...ben onları benim yaşamımın bir yapı malzemesi olarak kullanarak yola devam etmek hadisesi var. Şimdi burada yolculuğunu çok bilinçli olarak devam eden bir insan var karşımda. Ben hakikaten keşfetmiş olduğundan dolayı böyle çok derinden bir heyecan duyuyorum. Ve umuyorum dostluğumuz şimdiden sonra... ...daha yakın olur Tabii ve bu... Ya, ...zenginleşme süreci içerisinde... ...yaşadığım şu süreci... ...yaşarım de. Şimdi e, siz... ...kesinlikle... ...bir köy zeminden geliyordunuz. Dedenizi anlatışınız, nenenizi anlatışınız... ...bu ananızı anlatışınız var. O koyunun karnı yaradığı zaman... ...dikip ondan sonra... ...sevgiyle böyle... ...onu üç gün sonra ayakta yürüten. Fakat ben... Bu üç tane temel cümle var o kitaptan seçtim. Bunlar üzerinde durmak istiyorum anlamda izin verirseniz. Buyurun, bir tanesi diyorsunuz ki sayfa 23'te insan mutlulukların yarattığı güvenle ayakta durur. Evet. Bu beni çok yani, Ama hep söylediğim gibi mutluluğu yaratabiliyorsanız güven duyarsınız. Yani mutluluk diye bir şey yok. Mutluluk sizin eseriniz olduğu zaman sevgi de öyle. Bakın, Binbir Gece Masalları aslında 8000 şey, şey 4000 sayfalık bir kitap, 8 cilt. Bana göre kültürümüzün en temel eserlerinden biridir. Yani şark kültürünün, doğu evet. kültürünün. Binbir Gece Masalları, 8 cilt. Ne yapıyorlar Binbir Gece Masalları? Kısaltıyorlar bir iki erotik hikaye, bilmem ne, tam bir göz boyama 200-300 sayfada. Halbuki orada bütün şarkın ahlakı var. Yapısı var, çöküşleri var, yükselişleri var. Zaten hiçbir eser hep sizi dorukta tutmaz. Onun kuyusu da var. Orada bir söz var. Güzellik diyor, onu arayana görünür diyor. Bir söz. Helalı hoş olsun o dört bin sayfaya verdiğim göz nuruna. Helalı hoş olsun. Bu tek cümle için. Bakın en dar zamanında... Aslı Don Quixote İspanyolcası biliyorsunuz, Fransızdan biz almışız Don Quixote diyoruz, Servantes'in eseri. Oradaki bir eser en kritikanda beni hayata döndürdü. O da şudur. Gene bin sayfadır Don Quixote'ın aslı. Helalı hoş olsun, bütün gözümün nuru şu cümleye. Nedir o cümle? Söyleyeyim size. Gücümü güçsüzlüğümden alıyorum. İşte güçsüzlüğünüzden aldığınız zaman mutlusunuz siz. Mutluluk izafi bir şey değil. Mutluluk yok. Sevgi de yok. Aşk da yok. Sevme gücün var mı? Seven insanın duyarlılığını kavrayabilme gücün var mı? O zaman aşk da var, sevgi de var. Her şey de var. Ee. Ve soylusu var. Ee. Efendim çıktım. Flört ettim. Bunlar oyuncak. Bunlar birer oyuncak. Hatice yani, duydun mu? Beden. Bunlar oyuncu. Çok önemli. Bunlar. Zekalıyor musun lan bu sohbetten. Evet, yani bu İkincisi doğru. bir şey daha söyleyeyim ha. gene bütün ömrünüzü kitaba vermediğiniz zaman insanlığınızı tadamazsınız. İnsanlığınız insanlığı her gün kırpar bir şeyler. Virüs gibi böyle girer kırparlar. İkinci üçüncü şeyi, şeyin 1984 kitabı evet. şeyin George Orwell'ın. Evet. Orada bir tek cümle var. Bir tek cümle için o kitabı okur insan. Evet. Ne diyor biliyor musun? İnsanın diyor en büyük düşmanı kendi sinir sistemidir. Alın çözüm bakalım hadi. Ve nasıl bir baskı altında onu hissettiği için adam ayakta kalıyor. Evet. Bütün o baskıya rağmen. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Benim gençlere hep söylediğim evet. şey kitap, kitap, kitap, kitap. Evet. O zaman anlarsın ki Sevgi diye bir şey yok. Araya, bili, araya görmeyi biliyorsan, arayıp bulabiliyorsan sevgi var. Sevgi Yoksa var. yok. Evet, o Aşk, maşk, bunlar hele hele şu ayağa düşmüş aşklar çıktık. <gülüyor> i̇şte bilmem hangi kafeye gittik bilmem bunlar, bunlar oyun. Umut burada olmaktan memnun musun? Memnunsun. Böyle bir sohbetin parçası olmaktan mutlu musun? Mutlusun. E burada sormaya gerek yok, zaten yüzünden belli, belli oluyoruz <gülüyor> ama ben Atiye'ye de sormak istiyorum. Ben de çok mutluyum, gerçekten Yavrucum. çok gurur verici bir şey benim için. Burada olmak. Evet, evet. Mustafa sana sormuyorum, zaten sen söyledin. E peki, ama Hatice'ye niye sormuyorsun? Yani Hatice'nin de söyleyecekleri var. <gülüyor> evet. Burada fay. sizlerle <gülüyor> e, bazı şeyleri paylaşmak, e, düşünüp tartışmak, yani Aha. bu tecrübeleri dinleyerek kendimizi daha da ilerilere Aha. taşımak benim için çok keyifli. Arkadaşlar, gençler ben... Ee, Yalnız Hatice ne de... de bir söyleyeceği var gibi tamam. geliyor bana. Tamam. <gülüyor> tamam olur. Hatice söyle sonra ben. Dur mecbur edeyim evet. de konuşturayım evet. seni. Hadi. E, bu da hocalık numarası. <gülüyor> Yok gerçekten burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Yani iyi ki de geldim. Ee, sizin sayenizde hani anlattıklarınızdan farklı bir bakış açısına sahip oluyorum. Ee, olaylara daha farklı yaklaşmaya e, öğreniyorum. Yani, gerçekten çok mutluyum. İyi çok güzel. Bakın en önemli sözü söyledi bence Hatice. Yani hepiniz önemli şeyler söylediniz de Bizim yaklaşımımız açısından Hı. en önemli söz, yeni bir bakış açısı kazanıyorum dedi. İşte kazanalım. şey bu, yol bu. Evet. Ve insanı mutlu ediyor yeni bakış açısı kazanmak, Tabii. o keşfetmenin. Ben Adnan Bey konuşurken ana sıra size bakıyorum, nasıl böyle içine katılmış durumdasınız? Ondan dolayı çok teşekkür ederim. Sadece gelmeniz değil, katılımınızdan dolayı gerçekten buraya doğru insanlar olarak gelmişsiniz. Teşekkür ediyorum ve bütün gençlere sizin adınıza bir selam yolluyorum buradan. Ben Şimdi burada iki tane daha kaldı. Bir tanesi şey oldu. Evet. Onun için zaman ona göre verelim. Hayata olan borcunu yazarak ödemek. Evet. Bir bilinci var. Evet. Çünkü yazmak kendinizi ifade etmektir. Ve bu ifade etme cesaretidir. Benim bu kitap özellikle böyle hatta yani Cumhuriyet Gazetesi'nin en baş sorumlusu İlhan Selçuk, büyük bir cesaret böyle bir kitabı yazmak dedi. Çünkü neden? Hesap yok kitapta. Ben neysem oyum? Neysem o? Yani dünya edebiyatında bunun örnekleri çok az şey var işte. Yani bu Can Jack evet. emili var, itiraplarım evet. var. Evet o orada biraz daha tabii evet. derinlikli şeyler var. Değer izleyenler burada itiraf da yok. Bu doğallığı, Doğal, gerçekliği doğru, içerisinde doğru. aynen yazılmış doğru, bir doğru. şey ve yani benim takar. çünkü itiraf etmeniz için belli şeyleriniz olması, misyonunuz evet. olması lazım. Evet. Belli görevleriniz olması. Benim böyle bir görevim yok. Evet. Ben böyle bir çocukluk yaşadım ama başkası bu düzeye geldiği zaman Hayatına öyle bir allar pullar yerleştiriyor ki tanımakta zorluk çekiyorsunuz. Evet, evet. evet, sormak istediğim üçüncü bir şey var. Şimdi değerler kavramından bahsediyoruz. Değerler bilinci üzerinde bir yolculuk yapıyoruz. Ve beni de çok etkiledi. Hatta bana geçen gün göndermiş olduğunuz o yazıyı okurken ağladım. Eşim Yıldız da oradaydı böyle baktı ben anlarken. Şimdi bir karmik ağır öyküsü var. Ve o bitmemiş böyle ki sizin de içinizde yaman bir adet ve onu değerler bilinciliği ilişkili gördüğünden dolayı istiyorum ki sizden bunu bir duyuyor. Şimdi efendim ile benim ilişkim tabii pişmanlıklarımın da ifadesi, gelişmişliğimin de ifadesi, vicdani sorumluluğumun da ifadesi. Neden? Karnika dış işlerinde görev yapmış, dünyanın en zarif insanlarından biriydi. Ermeniydi Karnika adından da belli zaten. O kadar temiz bir insandı ki yanından geçtiğiniz zaman çimen kokuyor sanırsınız. Bu kadar temiz. Giyimi kuşamı sanki o konsolos bey giyimi. O zaman belli şeyleri var tavırları. Fakat yaşlanmış artık. Yalnız yaşlılık insanı biraz e, şey yapar, yetersizliğe iter. Hepimiz yaşlanacağız ama işte bilemiyoruz. Ben çocuktum. E, Karrika ürkek bir insandı. Onun ürkekliğiyle alay etmeye kalkardım. Bu alay etmek için de mesela teneke patlatırdım adamı daha da ürkütmek için. Çok ürkerdi. Çok ürkerdi. Ve bir gün yani İbrahim Tatlı sesin tödiği bir Allah cezanı verecek diyor ya. Allah cezamı <gülüyor> verdi bir gün. O sözü çok enteresan. Allah cezanı verecek diyor. Tabii onun cezası mezası başka ilişkilerde. Benimki de karnika bir gün. Nevin diye bir bayide çalışan benim yaşımda bir kız var. 8-9 yaşında ama aşkın yaşı yok. Nevin'e aşığım. Nevin üst düzeyde bir kız. Ben de ondan ancak işte gidip sigara alan, içki alan zavallı bir çırak. Nevin ama yüzü böyle hoş böyle. içim içim Nevin'le dolu. Nevin'e kabadayılık yapayım derken tenekeyi patlattım tam dönerken elektrik direğine bu kafam bir çarpış çarptı. Gözümde yüz binlerce böyle yıldız saygı şey yaptı. Ondan sonra, o olaydan sonra Karnik benim için sadece saygı duyulması gereken bir insan oldu. Evet. Ve yemeğini götürürdüm evine kadar. Masasına koyardım, yerdi. O da her zaman, her zaman özellikle o sırada vermezdi parayı. Mesela yolda yürüyor gene, beni gördü. Gel bakalım derdi. Gel bakalım bir 25'liği çıkarır elime tutuşturur. Evet. Dünyanın en terbiyeli insanıydı. Ve ben onun şimdi mezarını arıyorum. Yani bizim Türkçede toprağına yüz sürmek diye bir şey var. Ben yani benim kendimi affettirmek için gidip o Karı toprağına yüz sürebilirim. Bunun kadar yalnız yaşardı zaten. Bunun kadar temiz, onun kadar temiz, onun kadar lekesiz, onun kadar saygıdeğer çok az insan vardı. Bakın ben bunu yaptığım zaman 9 yaşındaydım. Şu anda 74 yaşındayım. Hala karnika gözleminiz çok doğru. Geçenlerde o olayları yaşadığım yere gittim. En çok anlattığım bölüm karnika ile ilgili. Evet. Evet. Değerli izleyenler. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler bu öykünün arkasında ben önemli bir mesaj da hissediyorum. O da şu. Çocukları affetmesini bilelim. Karnika bir çeyrek çıkarıp verebiliyordu. Affetmişti. Bu affetmenin arkasında sevgi vardı. Ve bu sevgi içeride büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bugün Adnan Bin yazar. O günlere baktığı zaman o sevgiyi hatırlıyor. O sevginin büyüttüğü değerler var, beslemesi var. Ve hakikaten ben ısrarla çocuklarımızın yetiştiği ortamın ne olduğu üzerinde durmak istiyorum. Bu programı kapatırken üç temel konu üzerinde durmak istiyorum. Bir, neden değerli? Neden değerler üzerine durmamız lazım? Çünkü değerli izleyenler, korku sevginin yeşermesine izin vermiyor. Ve sevginin olmadığı yerde sorunları çözemezsiniz. Sorunları çözmek için mutlaka sevginin olması lazım geldiğine inanıyorum. Mutlaka. Ve sevgi kişinin gelişmesine, sevgi Özgürce sorgulamaya ve özgürce sorguladıktan sonra sorumluluk alarak kişinin kendini inşa etmesine izin veriyor. Sevdiğiniz insanın kendisi olarak gelişmesine izin verirsiniz. Bakın ben şu modeli kullanıyorum, Buna dil modeli diyorum. Diyorum ki Adnan Bey, bir çocuk içinde konuşulan ortamdaki dili öğrenir. Bu ortamda dil zengin olarak kullanılıyorsa, dili zengindir. Hangi şiveyle konuşuluyorsa, o şivede konuşulur. Eğer ortamda o konuşulan dile özen varsa, tane tane doğru olarak konuşuluyorsa, o zaman o çocuk da farkına varmadan kendi diline özen gösterilir. Evet, bir ortamda değerler varsa ve yaşama özen gösteriliyorsa, bu insanın, çocuğun oluşturulmasına, insan olarak oluşturulmasına özen gösteriliyorsa, o çocuk da farkına varmadan dil öğrenir gibi yaşama özen göstermeyi öğrenir. Peki hangi değerler? İkinci üzerine durmak istediğim şey şu. Her şeyden önce 4-5 tane fazla değil. 1- Gerçeğe saygı. Ben diyorum ki Umut, bir insan kendi iç gerçeğine saygılı olursa dürüst olur kendiliğinden. Kendi gerçeğine saygılı olan insanın yalan söylemesi mümkün değil. Dürüst olur. Bir insan karşıdakinin gerçeğine saygılıysa eğer empati ortaya çıkar. Onun gözüyle görmeye değer verir. Eğer bir insan çevrenin gerçeğine saygılıysa onun çevre bilinci olur kendiliğinden. Ve böyle bir çevre içerisinde, hangi içerisinde yatış, yaşamaya özen gösterir. Hangi değerler konusunda altını çizdiğim bir değer? Sevgi değeri. Sevgi çok önemli. Ayrıca hizmet bilincine çok önem veriyorum. Çünkü ben biz bilincinin en önemli göstergeci olarak hizmeti görüyorum. Siz öğretmenlik yapmış birisi olarak tabii bunun tam içinde bulundunuz. O hizmet bilincinin içerisinde sınıfa girmek. İş birliği ve en önemlisi sorumluluk duygusu. Evet, bu programın kapanışı konuşmasında üç noktaya değineceğim dedim. Üçüncüsü de Peki bu değerlerin yaşaması için nasıl bir ortam geliştirmeliyiz? Örneklerin yaşadığı bir ortam. Eğer bir anne baba sağlık önemlidir diyorsa ve çocuklarının yanında sigara içiyorsa yanlış. Özü sözü doğru olan bir ortam. Bir öğretmen sigara içiyorsa ve sağlıktan bahsediyorsa dersinde yanlış. Özü sözü doğru olması lazım. Okulda toplumda ailede. Bu saygı kültürü benim ülkemin en önemli sorunu olarak görüyorum. Korku kültüründen kurtuluş saygı kültürüne ve yaşama bir araç olarak değil bir amaç olarak bakmaya geçiş. Bu da farkında olma yolculuğuyla oluşacak ve bu programda işte bu amaca hizmet etmek için var. Annenciğim çok teşekkür ediyorum. Gençler çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Evet.